Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Koray Löker. Hoş Merhaba. geldiniz. Daha önce de programımızda yayın evlerini konuk etmiştik. Fakat bugün çok özel bir yayın evini konuk ediyoruz. Karaplak yayınları. Üstelik en son Nobel Edebiyat ödülü kazanan... Artık müzisyenin mi, yazarın mı, şairin mi, ne diyeceğiz, Ozan'ın mı? <gülüyor> Heykel tıraş, restam devam ediyor aslında. Evet, evet. Birçok e, niteliği bir arada barındıran, Babdini'nin de yayıncısı şu anda. Kara Plak Yayınları, başka yayınevi yok değil mi Bab de basan? Daha önceden e, romanı basılmıştı ama hmm. e, anıları ilk defa basılmış oldu, kayıtlar. Evet, siz de e, isterseniz biraz, bu pek yaptığımız bir şey değil ama, yani Kara Plak Yayınları... Sadece müzik yayıncılığı yapıyor evet. ee, ve e, şu ana kadar e, çok yani e, büyük yayın evleri gibi basılmış çok fazla sayıda kitabınız yok. yok. Ee, biraz şeyden bahsedelim mi? Kara plak yayınlarını nasıl kullanmaya karar verdiniz? Yani müzik sadece müzik yayıncılığı yapan bir yayın evi, fikri nereden doğdu? Sonra kendinize nasıl bir e, yayın planı yaptınız? Hı -hı. Bu seçimler de belirleyici olanlar neler oldu? Biraz bunları konuşalım mı? tabii fikir 4 yıl önce falan yaklaşık aklımıza geldi. Yani 2013 yılında böyle bir şey girişsek mi? Daha doğrusu girişelim, girişsek mi dedi ya yani aradaki e, süre çok kısaydı. Çok heyecan duyduğumuz güzel kitaplar vardı ki bir kısmını yayınlamış olduk. İşte ilk yılın sonunda Eddelson e, onaylı biyografisi gibi Hunter Davies'ten ya da Sylvie Simmons'un kaleme aldığı Cohen biyografisi gibi işler bizi çok heyecanlandırmıştı okuduğumuzda hı hı. Ee, yani bir müzik serisi olarak büyük bir yayın evinde de çıksa çıkarlardı diye tahmin ediyorum ama e, yani bir şekilde çok ilgi görmeyen kitaplar olmuş yani Hunter Davis'in eseri en son 2009'da güncellenerek hı hı. E, bir chapter daha eklendi ve aslında orijinal basım tarihi 1968 ve o yıldan beri Türkiye'de yayınlanması düşünülmemiş belli ki filan ama hani niye yayınlanmasın ki? Bunlar çok güzel bir seri oluşturuyorlar. Çok güzel bir külliyat e, ipucu veriyorlar aslında. Hani bunu niye değerlendirmiyoruz diye düşünüp yanlarına neler koyabiliriz diye araştırmaya başladık. İşte güzel fikirler çıktı. İşte Türkiye'den insanlarla konuştuk. Siz neler yapabilirsiniz diye. O konuda henüz daha istediğimiz noktada değiliz ama e, çalışmalar devam ediyor. Aslında hani derdimiz müzikli kitap diye müzikli tarif kitap, ettiğimiz evet. bir şey. E, Bundan anladığımız şey de aslında müzik kültürüne dair. Yani edebiyat olarak da yazılmış olabilir. Ee, biyografi hani çok karşımıza çıkan örnekler. Albüm monografileri basıyoruz. Bir albümün hikayesini baştan sona anlatan. Ee, müzik o, tarihi. Yine Bob Dylan oldu. bir albümü değil mi? Albüm Tesadüfen oldu evet. Yani <gülüyor> <gülüyor> aslında hani, gerçekten Dylan yayıncısı olarak böyle <gülüyor> hatırlanacağız. tesadüfler birbirini kovaladığı için ama. Yani dört albüm seçerek başlamıştık aslında e, o seriye. Yani birincisi Dylan olsun dedik. Yani hiçbir özel nedeni yokken. Ve biz kitabı bastığımız hafta Nobel'i Dylan'ın aldığı açıklandı. <gülüyor> Tesadüf. Yani o hakikaten işte şans mı diyeyim, şanssızlık mı diyeyim. Çünkü bir yandan da işte korkunç bir talep oldu. Onu Öyle karşılamakta zorlandık falan. Hmm. Yani Böyle... Nobel talebi arttıran bir şey. Sonuçta. Öyle ama işin komik tarafı mesela kayıtlarda o kadar büyük bir heyecanla karşılaşmadık. Çünkü hmm. üstünden zaman geçmiş. ya yani Her şey gibi bunun da gündemi çok kısa ömürlü oluyor maalesef. Hani bizim bir şikayetimiz yok. Biz zaten o kitabı yayınlayacaktık. Hani boyumuzun ölçüsüyle yayınlıyoruz daha iyi oluyor. Yani bir anda böyle işte çok talep geldiği zaman bizim hacmimiz zor olabiliyor onu karşılamak. Daha kendi hesabımıza göre gitmek de içimizde daha çok siniyor. Daha rahat ediyoruz. Hmm. Ee, kayıtlar ilginç bir kitap. Yani hı hı. tür olarak da ilginç bir kitap. E, kayıtlar dilin ilk dönemine ait. İlk işte, evet. E, Fakat şey ben mesela okuduğumda şey diye düşündüm Ne diye adlandırmak lazım tür olarak o kitaba? Yani, ne diyeceğiz? Yani bi biyografik bir işte öz yaşamsal ya da öz var ya öz yaşam öyküselli anlatı. Yani ya da bir müzik tarihi de var orada, bir kültür evet. tarihi evet. de var, kendi deneyimi de var. Ama sonuçta o birinin ee, ...seçtiği, anlatmayı seçtiği Hı -hı. ve e, anlatma şekliyle var olan bir kitap. Evet, çok ilginç bu çok bir kitap. belirleyici gerçekten. Evet, çok, çok bir, ilginç bir kitap kayıtlar. Ben daha önce okumamıştım. Zaten Hı -hı. Türkçe'de ilk defa yayınlandı evet. değil mi? Evet, yeni yayınlanmış oldu. Ben e, çevirmenlerle görüşürken, hani elimizde böyle bir eser var, ilgilenir misiniz derken... ...eğer okumamışlarsa daha önce, e, Bob Dylan'ın Hatıratı diye tarif etmiştim. Evet, yani en gibi, doğru. şeyi belki yakını o ama aslında hani bildiğimiz hatırattan da değil hani çünkü ne bileyim işte hani emekli bürokratların hatıratlarını alışıyoruz mesela hani onlar evet. gerçekten bir mesleki aslında e, kayıt gibi yaşıyorlar o öyle şeyler ya da hani bir edebiyatçı ya da işte hani bilmiyorum başka kimin aslında hatıratına denk geldik acaba ama hani böyle örneklerde genellikle hani bir konu oluyor dilin eee dilinlik yapıp diyeyim yani tam o kendine münhasır tavırlarıyla hem bir zaman e, tutarlılığı gözetmeden kalemi almış. Yani bir yandan bir ileri bir geri sıçrayıp duruyorsunuz aslında yıllar içinde. Bir yandan da e, konu ve üslubu da o şekilde ele alıyor. Yani bir taraftan hani mutlu bir aile babası olmaya çalışma serüvenini görüyorsunuz. Bir taraftan plak şirketlerinin işte anlaşmaları ne evet. kadar haşin yapabildiği falan. Bunları birbirine ustaca Yedirmiş desem aslında ayrı tutuyor. Yedirmemiş. Ama bir yandan o kadar güzel bir araya getirmiş ki ya ne alakası var şimdi bu konunun bu kitapta da demiyorsunuz. Öyle işte tam evet. yılına göre bir kitap olmuş. Şey gibi, bir nevi sesli düşünme gibi. O evet. sesli düşüncelerini evet. kayda geçirmiş. O yüzden adı herhalde kayıtlar diye düşündüm ben de. Çünkü sadece bir müzik kaydından bahsetmiyor. Kendi kayıtları Hı -hı. aslında. Kendi evet. zihninde kaydettiği şeyler. Ve onun herhalde müzikle birleşmiş şekli. Ee, bir de mesela Türkiye'de çok yaygın bir şey değil bu. Yani daha henüz hayattayken yazarlar için bile yapmadık. yapmadıkları Doğru. düşünürsek... ...müzisyenler için hali hazırda onlar varken e, ve üretmeye devam ederken... ...biyografilerini kaleme almak. Çünkü edebi eserlerde şeydir ya, yazar değişebilir... Kendini tabii, değiştirebilir. Tabii. Başka bir mecraya kayabilir. Dolayısıyla o biyografik malzeme içerisinde onun edebi malzemesini değerlendirmek biraz eksik ya da tehlikeli olabilir. Doğru. Mesela müzik biyografisi açısından düşünüldüğünde aynı şeye geçerli mi? Aynı tehlike. Ee, öyle. Mesela işte Cohen'in biyografisi gerçekten muazzam bir eser bence. Yani Hı -hı. çok titizlikle kaleme alınmış. Araştırma da çok iyi. Metinselleştirme de çok başarılı bence. Ama e, Simmons Biyografiyi tamamladıktan sonra Cohen şimdi yanılacağım korkusuyla söylüyorum ama iki <gülüyor> albüm daha yaptı <gülüyor> e, ardından vefat etti. Evet. E, o iki albümün kariyerinde hani özellikle son albümü gerçekten vefatına çok yakın olduğu için hani öyle bir anlamı oldu ki o kitapta onun evet. eksikliği hissediliyor elbette yani mutlaka genişletilmiş bir baskı. ...çıkacaktır diye tahmin ediyorum yani. Arkasından zaten çok uzun bir yazı... ...kaleme aldı. Biyografi tamamlama... E, ...güdüsüyle belki. Onu muhtemelen kitaba da yansıtacaktır... ...daha sonraki baskılarda diye düşünüyorum. En basitinden böyle bir problemle... ...karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir de... ...gerçekten değişmek mümkün. hani evet. Bambaşka bir türde eser çıkarttığınız zaman... ...hikaye de çok değişiyor, çok derinleşiyor. Hele ki zaten söz konusu... ...Dylan gibi tarzını ve kendini sürekli... ...dönüştüren bir isim olduğunda... ...daha da etkili tabii. Peki bir de bu Kadife Adam hı hı. kitabı o çok ilginç bir kitap biraz ondan bahsetmek istiyorum aslında ben biraz reklamını da yapalım istiyorum <gülüyor> o kitabın Kadife Adam böyle çok spoiler vermeden birazcık. Aslında spoiler <gülüyor> olur mu çok emin değilim şey kitabın zaten aslında bütün izleyi bir filmden alınma evet. onu filmi izleyen izlemiş olan okurlar hemen fark etmiş. Sonunda notu aradım, görünce rahatladım. Yoksa işte hemen şikayet edecektim size. İşte i̇ntihar kitap, intihar falan diye. Böyle notlar aldığımız oldu ya da işte karşılaştığımızda tepki gösteren okurlar oldu. Ama e, hiç olumsuz olarak Gelmedi gelmemiş. Mi? Yani evet, herkes o şeyi esinlenmeyi güzel ele aldığını düşünmüş yazarın. Bizim için de çok keyifli Hı -hı. bir metinde, çok güzel bir ele alıştı. E, Richard Skinner, Eric Satie'yi... E, takip etmiş aslında. işte bütün eserleriyle, işte hayat öyküsüyle, onun hakkında yazılmış olanlarla, onun kalemi aldığı mektuplarla bütün hayatını böyle olabildiğince derinlemesine almış ve ben bundan nasıl bir işte roman çıkartırım diye düşünmüş belki. Aslında sanırım sıra ters önce filmi izleyip sonra esinleniyor hmm. yanlış hatırlamıyorsam ama ee, ve hani ortaya çıkan kurgu gerçekten çok tatlı, çok güzel. Ana konuyu verince bence çok haksızlık etmiş olmayız çünkü ilk evet. sayfada bile hemen evet, e, bitiyor geliyor. işin evet. özeti. Evet. E, Sati ölüyor ve Araf'tayken öbür dünyaya götüreceği çok tek inanıyor. bir anı seçmesi evet. isteniyor. Evet. Bu anıyı e, seçmesi sürecini aslında görüyoruz. Böylece bütün hayatı işte hani hep film şeridi gibi gözümüzün önünden Hı -hı. geçer deriz. Burada da işte bir haftalık bir değerlendirme süreci olarak karşımıza çıkıyor. E, kitapla ilgili benim en ...çok yaşadığım şey şu oldu... ...herkes kendi anısını bulmaya çalıştığını paylaşıyor... ...ki benim de tabii ki başıma evet. geldi... ...bir yılı geçti... ...kitap yayınlananı ve ben hala bulamadım... <gülüyor> ne götürürdüm sorusunun cevabını... ...çok zorlanıyorum... Evet, şimdi müzik yayıncılığı konuşurken... ...müzik bulmak herhalde bu sefer bizim için zor olmayacak... ...biz bir ara veriyoruz... ...ve aralarda şarkılar çalıyoruz... ...ya da müzik çalıyoruz... ...ne çalalım bugün... O kadar Bob Dylan konuştuk. Bir tamburin ben mi dinlesek acaba? Peki. Tegel Through the ruins of time, I pass the frozen leaves, the haunted Friday trees, out to the windy beach, ah, from the twisted reaches of crazy sorrow. Is the dancer beneath the diamond sky, with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by? Before getting about to the I tell tomorrow. I'm uh not -huh. Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel Edebiyatında konuğumuz Koray Löker ve Kara Plak yayınlarını konuşuyoruz bugün. Ee, müzisyen monografilerinden ve biyografi pardon, albüm monografilerinden ve müzisyen biyografilerinden bahsetmiştik. Bir de söyleşiler var. Caz Söyleşileri. Evet. <gülüyor> Siz böyle monografi, biyografiyi, söyleşi, roman. <gülüyor> çok türler arası gidiyoruz gerçekten evet. ama çok eğlenceli oluyor bu. Söyleşiler bizim için de sürpriz bir kitap oldu. Hmm. Ee, Türkiye'den ne yürütebiliriz, ne yapabiliriz diye evet. tanıdığımız bir sürü insanla konuştuk. Öneriler getirdik, onlar da öneriler dinledik filan. Ve bir gün Batu Akyol karşımıza çıkıverdi. Dedi ki benim böyle bir belgeselim var gördünüz mü? Biz de görmemiştik böyle büyük bir utançla. Yok bir şey filan diye. <gülüyor> Neyse belgeseli izledik ve çok hoşumuza gitti. Çok güzel bir iş. İşte hani bir sürü insan da dahil çok eksik tarafları var ama diyorlar. Ama gerçekten çok samimiyetle çok güzel yapılmış. Herkesin çok içten bir şekilde hani anlattığı, ettiği, bütün tarihi anlamaya çalışan filan güzel bir belgesel ortaya çıkmış. Dedi ki bu belgesel için yaptığım görüşmeleri sonra kağıda döktük. E, Kullanamadığımız o kadar şey var. Hani bunları bir, bir şey yapsak diyorduk filan. Acaba anne hani siz böyle bir kitap düşünür müsünüz? Aa bayılırız dedik. İşte hazırladık yayına falan. İlk Türkiye'li kitabımız Caz Çok Zor oldu. Sonra cazcı e, abilerimiz kızmışlar ismi için. <gülüyor> caz çok zor diye. Zaten işte caz zor diyor insanlar anlamıyoruz diyor. Ama söyleşiler onun için şey var. <gülüyor> ya bir de işte muvaffak falayın lafı aslında. Hani Öyle Kolay şey, zannetmeyin evet. üstüne emek harcamanız gerekir evet. diyor. Haklı üstelik ve çok tatlı dile getiriyor bunu. O yüzden hani onunla da... da Kapaktan selamlıyorum diye öyle bir isimlendirme olmuş oldu. Ee, bir eksikliği bizim açımızdan hani belgesel bu konuda daha dengeliydi ama bir tema belirlemek zorunda kaldığımız için sadece bir kadın cazcıya, caz hmm. eleştirmenine yer verebildik Hülya Tunçuk'a. Ee, keşke o konuda çeşitliliği sağlayabileceğimiz bir e, kaynağımız olsaydı diye ona mecran, çok hayıflandım evet. maalesef. Ee, o eksiğimizi de kapatacak şekilde başka kitaplar yapmaya hmm. çalışıyoruz şimdi. Belki onu da genişletilebilir yani söyleşiler sonrasında. Yani söyleşileri biz üretemediğimiz için evet. hani çalışmanın bizden bağımsız hmm. kısmı o maalesef ama e, en azından teşvik edici olmaya çalışıyoruz. Peki Türkiye üzerinden başka projeler yani proje yani proje yayınevi gibi bir şeyiniz de o zaman var yani müzik kitapları basan. Mesudan var e, ve Türkiye üzerinden. Örneğin işte monografi, işte albüm <gülüyor> monografileri ve e, müzisyen biyografileri çalışmalarınız olacak mı? Ya da var mı böyle çalışmalar? Ee, var, Biz devam mi bilmiyoruz? Eden, e, hatta web sitemizde de yayın programını hmm. dahil ettik, açıkladık. Yapmamamız gereken bir şey aslında. Ortada kitap yok, bir şey yok ama <gülüyor> yine de yap. Gelecek vaat ediyor. <gülüyor> e, çok samimi yazar arkadaşlarımızınkini yaptık ki biraz sıkıştıralım onları. Borçlu hissetsinler, kapatsınlar diye. Murat Meriç Erkan Nur'un Bir Ömürlük Misafir albümü üstünde monografi yazıyor. Çok heyecanlı beklediğimiz bir iş. Araya bir sürü başka işin girmesi gerektiği zaman içinde. O yüzden biraz gecikti planladığımızdan. Ama hani bu aralar bize ulaşacağını yani ulaş, ulaşacak diye bekliyoruz. <gülüyor> evet. Çok kritik, çok güzel bir albüm. Bir Ömürlük Misafir. Murat'ın yorumuyla Erkan Oğur'un daha önceki ve sonraki dönemlerini aslında nasıl... ...aynı insanın müzik hayatının parçaları olarak görmemiz mümkün. Bunu anlatan albüm olarak bakıyor. Bir anlamda işte bir e, kemerin kilit taşı gibi e, heyecanla beklediğimiz bir iş. Peki biyografi, müzisyen biyografisi düşünüyor ee, Türkiye'den? Yani isteriz ama o konuda mesela şu anda hazır bir çalışma yok. Yani hmm. bize yazarım demiş, ya, yazdığını bildiğimiz biri yok ama keşke hani değerlendirebileceğimiz daha çok metin olsa ama çok hani zor ve zahmetli bir iş maalesef. Yani yurt dışında çok güzel karşılık buluyor bu işler. Yayıncılık sektörü çok büyük. Daha büyük telifler ödenebiliyor vesaire. Evet. Hani hmm. biz o kadar mütevazi bir şey önerebiliyoruz ki yazara maddi olarak. Ancak hani o manevi ...güzellik için yaparsa yapıyor aslında. Yani hı hı. istiyor ki o, o eser hayat bulsun, okura ulaşsın ve bunun için fedakarlık yapıyor. Aslında yani Türkiye'deki her yazarın yaptığı şey özetle bu. Hangi hı. alanda olursa olsun. Hani bu alanda fedakarlık yapan birileriyle tanışabildiğimiz ölçüde üretebileceğiz biz de yani maalesef. Peki daha kaynak kitaplara yönelik çalışmalar olabilir mi? İşte ansiklopediler, sözlükler gibi... Müzik sözlükleri ya da Türkiye'deki belirli türlere dair yani mesela şey gibi bir edebiyatçıların ansiklopedisi gibi hmm. yani müzisyenler değil de onlar yapıldı müzik türlerine yönelik yani nedir ya da işte klasik Türk musikisinden mesela örnek verirseniz ee, mesela Türk musikisine çok girmeyiz diye tahmin hmm. ediyorum çünkü Pan Müzik o konuda şahane hmm. bir külliyat yayınlıyor. Hani zaten işte o eserler o zorluklarla çıkarken bir de iki yayın evinin rekabetine konu etmeye hmm. gerek yok diye düşünüyoruz. Hani bizim kütüphanemizde de çok kitabı var. PAN'ın bu alanda hazırlamış olduğu... Yani onlara destek olabileceğimiz bir şey olsa ne güzel. Yani i̇lla bizim hı hı. yapmamız belki gerek yok. Belki ortak yayıncılık ya da birle, yani da, daha müzik türlerinin hepsini kapsayacak şekilde hı hı. belki. Ya Türkiye hatta farklı etnik grupları da kaplayacak ya da ne bileyim geçmişe dönük şeyleri de birleştirecek hı hı. şekilde olabilir. Bir de bu... Iı, ben daha önce görmemiştim. Yani benim bildiğim bir şey değildi. Bu Açık Radyo'nun daha önce yayınlanan kitaplarından Bu Şehri İstanbul ki e, programını yapan Murat Belge ile Tan Yeri Erkman'ın e, konuşmalarını de şifre ettiler. Ve bahsettikleri bütün müzikleri, şarkıları evet. kare kodla koydular evet. kitabın içine. Bu daha önce var mıydı ben bilmiyorum ama bu böyle şey hı hı. kendi adımı ben, benim çok sevdiğim müzikli kitap. Bir nevi müzikli evet, kitap evet, gibi evet. oldu. Mesela sizin buna yönelik... Ee, çalışmalarınız ya da benzer ee, yani tuhaf bir şekilde bu konularda çok hmm. yenilikçiliğinden <gülüyor> <Kara plak. gülüyor> yani çok heyecan duyuyorum normalde evet. işte bu teknolojiler birbirine nasıl karışır falan diye ama işte böyle terzi kendi söküğünü dikemez <gülüyor> mi denir bilmiyorum mesela e, Bob Dylan'ın kayıtlarda andığı bütün şarkıları işte Spotify platformunda bir liste haline getirdik <gülüyor> o liste var ama kitabın içinde. <gülüyor> evet kitabın içinde bunu adresini <gülüyor> koymayı unuttum mesela. Yani kare kodu geçip hmm. künyeye hani kısacık bir adresi bile koymayı unuttum. Hani evet. bunun gibi bir e, acemilik dönemi evet. diyorum. Hani bunu atlatınca Üçünüm. böyle şeylerle daha etkileşimde daha e, hmm. rahat olsun istiyorum. Ama bir yandan da tabii şöyle bir şey var. Hani işte kitaplığımızda 40-50 yıllık kitaplar var. Daha da eskileri vardı. Hani 40-50 hmm. yıllık kitaplara normal kitap muamelesi yapıyoruz. Eski bile yapmıyoruz. Ve e, bu kitaplar yayınlandığı sıradaki teknolojiyle şimdi düşününce hani evet. bir kitabın içine sadece o kitaptan ibaret bilgiler dışında bir şey koyarken hani çok iyi plan yapmak lazımmış gibi geliyor. Çok tutucu davranıyorum ama hani onu yenileme fırsatı olmayan bir platformdayken mesela elektronik kitap da öyle değil hani onu güncelleyebiliyorsunuz bir şey yapabiliyorsunuz filan da hani kağıda basıp göndereceğiniz şeye bir adres koyacaksınız. O adresi kaç yıl boyunca okurun evet. hala kullanabileceği şekilde tutacaksınız. O bir e, evet, mesele, doğru. bir sürdürülebilirlik sorunu. Doğru. Yani hani deneriz ve görürüz aslında. Hani böyle çok uzun düşünmektense denemek daha iyi ama... ...işte acemilikten henüz deneyemedik. Ama o karekod uygulaması e, daha sonra şeyde de kullanıldı. Hmm, Murat Meriç'in Şarkılı Memleket Tarihi kitabında da şahane sonuç veren bir yöntem. Evet, evet. Ee, çok teşekkür ederiz bugün bizim konuğumuz olduğunuz için. E, Kara plak Yayınları çok iyi bir yayın evi gerçekten ve çok iyi bir yayıncılık, müzik yayıncılığı yapıyorsunuz. Ee, belki bundan sonra sizin yayıncılığınız başkalarına da ilham verir. Keşke. Bu tarz kitaplar daha çok yayınlanmaya başlanır diye umut ediyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.